Doğulular, Danimarkalılardan farklı olarak bu gemilerin Gabya yelkenlerini indirerek onları dalkavukça selamlamalarını beklemezler. Ama bu çeşit törenlere aldırış etmemekle beraber daha elle tutulur bir bahç isterler yine de. Öteden beri Malakkalıların üçgen biçiminde yelkenli korsan kayalıkları, Sumatra'nın basık gölgeli koy ve adacıkları arasında pusu kurup bu boğazdan geçen gemilere saldırırlar. Mızraklarının gücüne güvenerek başlarını alırlar. Son zamanlarda Avrupa savaş gemilerinin gördükleri kanlı cezalar bu korsanların azgınlıklarını bir hali kırmıştır. Ama bugün bile birçok İngiliz ve Amerikan gemisinin bu sularda kıyasıya baskılara uğrayıp yağma edildiklerini duyduğumuz oluyor. Pequod serin serin esen güzel bir rüzgarla bu boğaza yaklaşıyordu şimdi. Ahab buradan Java denizine geçip güney balinasının yer yer uğradığı bilinen sulardan kuzeye doğru çıkmak istiyordu. Sonra da Filipin adalarını boylayıp oranın büyük balina mevsimine yetişmek için uzak Japonya kıyılarına varacaktı. Böylece Pequod dünyayı dolaşarak yeryüzünde güney balinasının bilinen tüm uğraklarından geçip Pasifik okyanusundan ekvatora inecekti. Şimdiye dek avını elde edemeyen Ahap, orada mobidikle savaşabileceğine yüzde yüz güveniyordu. Çünkü beyaz balina'nın belli mevsimlerde bu denize uğradığı biliniyordu. Ama nasıl oluyor bu? Bu dünya gezisinde Ahap hiç mi kareye çıkmayacak? Gemicisi hava mı içiyor yani? Elbette su almak için bir yerlere uğrayacak. Hayır, dünya kurulalı beri bir ateş çemberi içinde dönüp duran güneş, kendi gücünü kendinde bulur. Ahab da öyle. Üstelik balina gemilerinin bir özelliği de vardır. Öteki tekneler, yabancı rıhtımlara taşınacak olan çeşit çeşit mallarla yüklüdür. Oysa dünyayı gezen bir balina gemisinde av için kullanılan silahlar ve gerekli eşyalarla gemiciler vardır yalnız. Bu geminin geniş ambarı şişeler içinde tüm bir göl taşır. Safra diye metelik etmeyen kurşun parçaları ve demir külçeleri yüklenmez. Safrası bile işe yarayan cinslendir. Yıllarca susuz kalmaz bu gemi. Tertemiz has Nantakıt suyudur ambarındaki. Üç yıl süren Pasifik Okyanusu seferinde bile Nantakıtlı bu suyu Peru ya da Hint ırmaklarından daha dün fıçılara getirilmiş acı sıvılara değişmez. İşte bu yüzden öteki gemiler New York'tan Çin'e gidip gelirken birçok limana uğradıkları halde bir balina gemisi aynı yolculuğu yaparken bir zerre toprak bile görmez. Gemicilerin görebildikleri tek şey kendileri gibi sular üstünde yüzen başka gemicilerdir. Öyle ki onlara yeni bir tufan haberi gelse, eh ne yapalım çocuklar derler, biz Nuh'un gemisindeyiz nasıl olsa. Java'nın batı kıyısında, Sunda Boğazı yakınlarında birçok güney balinası yakalanmıştı. Üstelik balıkçılar bu bölgeyi eşsiz bir av yeri sayıyorlardı. Böylece Pekuat, Java başına yaklaştıkça, direklerdeki nöbetçilere gözlerini dört açmaları de ikide birde. Ama çok geçmeden geminin sancağında yeşil hurma ağaçlı dik kayalıklar görülmeye başlandığı ve rüzgarın getirdiği taze tarçın kokularını denizciler keyifle içlerine çektikleri halde görünürlerde bir tek püskürtü yoktu. Bu sularda av bulma umudundan neredeyse vazgeçen gemi boğaza girmek üzereyken balinanın göründüğünü müjdeleyen sevinç çığlıkları koptu yukarıdan ve az sonra görebileceğimiz görüntülerin en güzeliyle karşılaştık. Önce şunu söyleyelim ki, yorulmaz avcıların son zamanlarda dört bir okyanusta kovaladıkları güney balinaları birleşmek zorunda kalıyorlar artık. Eskisi gibi küçük sürüler halinde gezmiyorlar. Zaman zaman öyle büyük sürülere rastlanıyor ki karşılıklı yardımlaşma ve birbirlerini koruma yeminleri etmiş birçok güney balinası milleti bir araya gelmiş sanırsınız. Böyle olunca bazen en iyi av yerlerinde haftalarca, aylarca bir tek balina yer aslanmaz da sonra durup dururken binlercesi birden karşınıza çıkıverir. Şimdi geminin iki yanından bakınca iki üç mil uzakta ufkun yarısını kucaklayan geniş bir kavis içinde sürekli bir püskürtüler zinciri yükselip öğle güneşinde pırıldıyordu. Kuzey balinasının püskürtüsü ikiz kolludur. Salkım söğütlerin tepeden birbirinden ayrılıp eğilen dalları gibi iki yana dökülür. Oysa güney balinasının ileriye doğru fışkıran tek püskürtüsü bembeyaz sisten oluşmuş kıvrım kıvrım sımsıkı bir çalılık gibi yükselip rüzgar altında savrulur. Bekoot dalgalarla yükselince güvertelerinden görünen ve puslu maviliklerden büküle büküle çıkan bu sayısız buğulu püskürtüler bir atlının yüksek tepelerden tatlı bir sonbahar sabahı gördüğü kalabalık bir kentin binlerce bacasından çıkan keyifli dumanlara benziyordu. İlerleyen bir urdu, dağlarda tehlikeli bir geçite gelince nasıl hızlanır ve bu belalı yeri bir an önce aşarak ovaya inip yayılmaya nasıl can atarsa, bu kocaman balina sürüsü de meydana getirdiği yarım dairenin iki kanadını daraltıp bu boğazı geçmenin telaşı içindeydi. Bekoot, tüm yelkenlerini açıp üzerlerine yürüdü. Zıpkıncılar silah elde, daha denize indirilmemiş sandalların başında sevinç çığlıkları atıyordu. Rüzgar böyle giderse, da boğazından kovaladıkları doğu denizlerine yayılan bu büyük sürüden bir hayli balina avlayabileceklerine güveniyorlardı. Kim bilir, Siyam kralının taç giyme alayındaki kutsal beyaz fil gibi, belki Moby Dick de bu kalabalık kervanın içindeydi. Artık Cunda yelkenlerini üst üste çekmiş, deniz canavarlarının ardına düşmüştük. Tam o sırada Taştego, bağıra çağıra dümen sularımızdaki bir şeyi göstermek istedi bize. Önümüzdeki sürünün kavisine benzer bir başka kavis gördük ardımızda. Bu kavis birbirinden ayrı beyaz buğulardan oluşmuşa benziyor. Balina püskürtüleri gibi yükselip alçalıyor ama zaman zaman iyice alçalıp yok olacağı yerde hep havada uçuyordu. Ahap elinde dürbünü onlara doğru dönünce takma ayağını güvertedeki özel deliğinde hızla çevirip bağırdı. ''Hey koşun direklere, palangalarla kova kova su çekin yukarı, ıslatın yelkenleri.'' Malakkalılar peşimizde. Pusularında bekleyip, Pekoot'un boğaza iyice gireceği anı sabırsızlıkla kollayan bu Asya haydutları, yitirdikleri zamanı kazanmak için pupa yelken geliyorlardı peşimizden. Ama uçar gibi giden Pekoot, güzel bir rüzgar bulmuş, kendi avının peşine düşmüştü. Güneşten çifte kavrulmuş bu insan sever kişiler, aslında iyilik ediyorlardı bize. Kırbaçlar, mahmuzlarla bizi avımıza sürüklüyorlardı sanki. Ahap dürbünü kolunun altında güverteye arşınlıyordu. Ön tarafa gidince avlayacağı canavarları arka tarafa gidince de onu avlamaya gelen kanlı korsanları görüyordu. Böyle bir durum onu nasıl düşüncelere daldırmasın. Geminin o sırada geçtiği onu alacağı öce doğru götüren boğazın yeşil duvarlarına bakıyordu. Bu boğazdan ölüme doğru giderken hem düşmanını kovalıyor hem de kendi düşmanları onu kovalıyordu. İş bu kadarla da bitmiyordu. Kana susamış yabanıl korsanlar ve imansız ifritler cehennemden gelen lanetleriyle yolunda gitmesi için onu alkışlıyor, kışkırtıyorlardı. İşte tüm bu düşüncelerle Ahab'ın alnı bir fırtınanın kemirdiği kara kumlar gibi kırış kırış allak bullak oluyordu. Ama bu çeşit düşünceler Pekuot'un gamsız gemicilerinin umurunda değildi. Sonunda gittikçe gerilerde kalan korsanları ta uzaklarda bırakan pekuot, yemyeşil kakatu burnundan şimşek gibi geçip Sumatra'ya doğru engin sulara çıktı. O zaman zıpkıncılar korsanlardan kurtulduklarına sevineceklerine, balinaların arayı fazla açmış olmalarına üzüldüler. Ama yine de gidiyorduk deniz canavarlarının peşinden. Sonunda hızları biraz kesilir gibi oldu, gemi gittikçe yaklaşıyordu onlara. O sırada rüzgar da biraz düşünce sandalları denize indirme mi verildi. Ama sürü ispermeçet balinalarının eşsiz içki düsüyle üç sandalın 1 mil uzaktan arkalarına takıldığınız sezinleyince balinalar yine bir araya geldiler. Mangalarını bölüklerini toplayıp püskürtülerini pırıl pırıl süngüler gibi bir araya dizdiler ve yeniden hızlarını artırdılar. Bizler soyulmuş don gömlek kürekleri asılıyorduk var gücümüzle. Birkaç saat kürek çektikten sonra avdan vazgeçer gibi olduğumuz sırada balinalar birden duraklayıverdiler. Deniz canavarlarının o sırada düştükleri o garip şaşkınlık ve duraksama haline balina avcıları balığın gallit olması yani korkudan afallaması derler. O zamana dek hiç yılmadan düzgün savaş saflarıyla hızla yüzen balinalar birden bozguna uğramış gibi dağılıverdiler. Hindistan'da İskender'e karşı savaşan Kral Poros'un filleri gibi şaşkınlıktan çılgına dönmüşlerdi sanki. Bir oyana bir buyana doğru düzensiz çemberler çizerek dönüp duruyor, nereye gideceklerini bilemiyorlardı. Kısa ve kalın püskürtülerden deliye döndükleri, paniğe kapıldıkları anlaşılıyordu iyice. Bazıları korkudan daha da garip bir hale dönüşmüşlerdi. Tamamıyla kötürüm olmuş gibi suların üstünde kıpırdamadan duran, içi su dolmuş direksiz sandallara benziyorlardı. Bu koca deniz canavarları bir otlakta üç azgın kurdun saldırısına uğramış akılsız bir koyun sürüsü olsalardı, bundan daha fazla korkmazlardı. Şu da var ki arada sırada beliren bu ülkeklik sürü halinde gezilen tüm hayvanlarda görünür. Amerika'nın batısındaki aslan yeleli yaban mandalarının da on binlercesi bir aradayken bile tek başına bir atlıyı görür görmez tabana kuvvet kaçıştıkları olmuştur. En küçük bir yangın tehlikesi belirince bir tiyatroyu dolduran insan sürüleri de itişe kakışa kapılara saldırmazlar mı? Birbirlerini kıyasıya ezer öldürmezler mi? Balinaların böyle korkudan çıldırmalarına hiç şaşmayalım. Çünkü çılgınlıktan yana yeryüzünde hiçbir hayvan İnsan olduğuyla boy ölçüşemez. İnsanların çılgınlığı bin beterdir hayvanlarınkinden. Demin dediğim gibi balinaların çoğu zaman devinimlere kapılmakla beraber sürü olduğu yerde duruyordu. Ne ileriye gidebiliyordu ne de geriye. Böyle hallerde adet olduğu üzere sandallar hemen birbirlerinden ayrıldı. Her sandal sürüden biraz uzaklaşan bir balina seçip onun peşine düştü. Üç dakika içinde kuyakuyakin zıpkını fırladı. Vurulan balina bizi köpüğe boğup bir şimşek hızıyla sandalımızı doğru sürünün ortasına sürükledi. Bu durumda vurulan balinanın böyle davranması hiç de beklenmedik bir şey olmamakla beraber sürü içine bu sürüklenme balina avının en tehlikeli yanlarından biridir. Canavar bizi bütün hızıyla korkudan deliren sürünün ortasına çekti mi artık yaşamanızın dizgini filan kalmaz. Başıboş bir çılgınlık kasırgası içinde bulursunuz kendinizi Kör ve sağır balina sırtına yapışan o demir sülüyü hızlı giderek koparmak istercesine atlıyordu ileri Bizse denizde bembeyaz bir hançer yarığı çizerek uçuyorduk peşinden Dört bir yandan üstümüze çılgınca canavarlar saldırıyordu Böyle saldırıya uğrayan sandalımız bir fırtınada buz dağları arasında kalmış gibiydi bu buzdağları arasındaki dar geçitlerde ve boğazlarda kendine bir yol ararken her an kuşatılıp ezilebilirdi. Ama korku nedir bilmeyen Kuek Kuek erkekçe dümen tutuyor, kimi zaman tam karşımıza çıkan bir balinanın yanı başından, kimi zaman da bir başkasının tepemize dikilen koca kuyruğu altından sıvışıp gidiyorduk. O sırada Starbuck sandalın başında elinde mızrak duruyor, uzaktaki balinalara mızrak atmaya vakit kalmadığı için en yakınlardakini şişleyerek yol açıyordu bizlere. Kürek çekmeyenler de tamamıyla boş durmuyorlardı şimdilik onların başlıca işi bağırıp çağırmaktı. Çekil oradan amiral diyordu biri. Birden suyun üstüne çıkıp bizi neredeyse batıran hörgüçlü koca bir balinaya indir kuyruğunu diye bağırıyordu bir başkası. Yanı başımızda yelpaze gibi kuyruk sallayan başka bir balinaya.